Benim küçük bir bakarım var. Yani kül bakarı dedikleri gibi küçük. Hı hı. Ben ara sıra işte fakirlere, yetimlere, yani muhtaç olanlara Ramazan paketi şeklinde yardım dağıtıyorum. Bu acaba zekat yerine geçirmiyorsan dükkan için ayrı zekat mı vermem lazım? Peki, yönel inşallah. Cenab-ı Hak hayırlarınızı kabul eylesin inşallah Abdurrahman Bey. Adıyaman'ı selamlıyoruz. Hayırlı akşamlar olsun. Evet hocam buyurun. Evet şimdi kişi sorumlu olduğu zekata tabi mallarından hesabını yapıp onu her yıl hangi tarihte veriyorsa onu vermeye çalışacak tabii. Bunu nakdi yapabileceği gibi yani para olarak verebileceği gibi mal olarak aynı olarak da verebilir. Yani kişi izleyicimiz kazancına bereket versin Rabbimiz. Amin. O temel gıda maddeleri demek ki satıyor veya ihtiyaç maddeleri satıyor. Bir insana, bir haniye ne lazım olacaksa demek ki. Bunlardan verebilir. Ama önemli olan burada, verdiği kişilere ulaştırılmasında o alan kişilerin zekata ehil olup olmadığıdır. Yani evet bir kutu yapmış, paket yapmış, Ramazan paketidir veya ihtiyaç paketidir. Gıda, temizlik malzemesi. Bunu kişinin zekat yükümlülüğünden kurtulması için zekat alma durumunda olan insanlara vermesi lazım. Evet. Onu iyi belirlersin inşallah. Yoksa durumu iyi olan bir insana verirse o zekat yerine gitmemiş olur. Zekat kimin hakkı? Miskin, fakir, işte yolda kalmış, borçlu Tebe Suresi'nde 60. ayetinde beyan ettiği Rabbimizin Sınıfa gider. Yani fakirin, ee, fukaranın hakkıdır. Eğer onlar zekat alma durumunda olanlara veriliyorsa zekat ee, sayar inşallah. Bu ayrımı yapsın, iyi yapsın. <Gülüyor>